Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve selle'min Sabrı ve Şükrü Sabır, acılara ve musibetlere katlanmak suretiyle tahammül etmektir. Şükür, nimeti veren Yüce Allah'ı övgüyle hatırlamaktır. Sabır, çok önemli olduğu için Kur'an-ı Kerim'in yetmiş küsur yerinde tekrar tekrar zikredilmiştir. İnsan yaşadıkça, mutlaka acı ve tatlı bazı olaylarla karşılaşır. Çünkü bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. Acı olaylara karşı tahammül göstermek suretiyle göğüs germek gerekir. Bu, karşılaştığı felaketler mutlaka insanı imtihan ve denemek içindir. Gelen felaketlere karşı sabırlı olmak gerekir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Andolsun ki, İzi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlik ile deneriz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz O'na döneceğiz derler. Bakara suresi 155 ve 156. Ayetler Her zaman için sabrın sonu başarıdır, sevinç ve mutluluktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve geniş bir şey verilmemiştir. Buhari Başka bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyurulmuştur. Sabır imanın yarısıdır. Ebu Nuaym. Ebu Talip ile Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın vefatından sonra Kureyş müşrikleri hakaret, işkence ve zulümlerini arttırdılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den çıkmasına, hicret etmesine sebep oldular. Yakınlarını öldürdüler. Yahudi ve Hristiyanlar da müşriklerle işbirliği yaptılar. Bu sıkıntılı dönemde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e giderek Risalet görevini anlatmak suretiyle onlardan destek istedi. Taif halkı destek vermediği gibi küstahça onu taşlayarak memleketlerinden çıkardılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kabe'de namaz kılarken azılı müşriklerden ukbe yeni kesilen bir hayvanın iç organlarını getirerek secdedeyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin omuzlarına koydu. Bu durumu planlayan azılı müşrikler, kahkahayla gülüp hep birlikte alay ettiler. Allah Celle Celaluhu, bu müşriklerin kısa bir zamanda belalarını verdi. Yapılan bu zulüm ve haksız hareketleri, Müslümanların önleyecek hiçbir güçleri yoktu. Rahmet Peygamberi de, beddua etmiyordu. Sadece sabrediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kabe'nin avlusundayken azılı müşrik Ukbe bin Muayt peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem boğmaya çalışmıştır. Kur'an-ı Kerim peygamberimizin risalet görevini yaparken karşılaşacağı bu çirkin olaylara karşı sabretmesini tavsiye etmiştir. Ondan önce gelen peygamberlerin de benzer durumlarda karşılaşmış oldukları ve sabrettikleri bildirilmiştir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde şöyle ifade edilir. En'am suresi 34. ayet An dolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Onlar yalanlamalarına ve eziyet edilmelerine rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın kelimelerini, kanunlarını değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazısı sana da geldi. Başka bir ayette şöyle buyurulmuştur. Ahkaf suresi 35. ayet. O halde Resulüm, peygamberlerden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 Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselamdır. Tebliğ esnasında büyük gayretler sarf etmişlerdir. Güçlüklere ve düşmanlara göğüs germişlerdir. Yine başka bir ayette öyle buyurulmuştur. Taha Suresi 130. Ayet Resulüm sen onların söylediklerine sabret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü nispetindedir. i̇bn Mace Tirmizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet görevini yaparken bütün peygamberlerden daha fazla eziyet ve sıkıntı çekmiştir. O tarihlerde Mekke ve Medine'de kıtlık hüküm sürüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bazen günlerce yemek bulamıyorlardı ve açlığa büyük bir sabır gösteriyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sabrı ve mücadelesi sonucunda müşriklerin çoğu İslam'ı kabul ettiler. Peygamberimizin başlangıçta göstermiş olduğu sabır hiçbir zaman zillete karşı boyun eğmek değildi. Çünkü başarının sırrının sabır olduğunu biliyordu. Sonuçta Allah Celle Celalühü nimetini tamamladı ve bütün azılı müşrikler helak oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nimete kavuştuğu zaman şükrederdi. Allah'ın insanlara vermiş olduğu rızık ancak şükretmekle devam edip artmaktadır. Dünyada faylanandığımız her şey rızık kapsamına girer ve verilen nimetlere şükretmek gerekir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İbrahim Suresi 7. Ayet Hatırlayın ki Rabbiniz size eğer şükredersiniz, elbette size nimetimi arttıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. Başka bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size neden azap etsin? Allah, şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Nisa suresi 147. ayet Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanları şükretmeye davet ediyor. Bakara suresi 152. ayet Öyle ise, siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın bana nankörlük etmeyin. Allah'ın bizlere ihsan ettiği nimetler sonsuzdur. Sayılarak bitmez. Bizleri yaratmış, sağlık vermiş, iman ve hidayet nasip etmiştir. Bizden sadece şükür istemektedir. Şükür nimeti verene sevgi ve saygı göstermek, yapmış olduğu bu iyiliklerin kıymetini bilip, Bunları takdir etmektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi elhamdülillah'tır. Tirmizi İbn Mace Nesai Yani nimetin Allah tarafından geldiğini bilmektir ve memnuniyet göstermektir. Yapılan hiçbir şükrü Allah Celle Celaluhu karşılıksız bırakmayacaktır. Nankörlük yapana da gerekli ceza mutlaka verilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükredemez. Buhari Kendisine iyilik edilen kimse o iyiliğe mukabelede bulunsun. Ebu Davud Tirmizi